Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern Sabahlar. İyi kalp insanlar. Benize günaydın bir kez daha. 22 Ocak 2013 salı sabahında Modern Sabahlar. Radyomuzda az önce radyomuzun yaşam alanında bir sohbet yapıyorduk. Ve o sohbet sırasında bir şey fark ettim. Bu sabah herkes yayında esprileri hazır bir şekilde gelmiş. Umuyoruz <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o esprileri aynı şekilde stüdyonun dışına da evet. taşıracağız. Ve sizlerin hayatınızın her anında bir espri olarak yanınıza yer alacağız. Hoş geldiniz efendim. Hoş, bulduk. hoş bulduk. Bir Sesini arkadaşımız var kendisi. Evet. Bu da benim sesimle ilgili hoş, hoş bir esprim oldu. Nasıl beğendiniz? Ryker'de karşılamaya beğendik. gitmişti Fahir dün. Nere, kimi? Schneider'ı. Like dedi yalnız. Yani yine <gülüyor> yine şeyi falan tutuyor. Pasaportu falan tutuyor yani. <gülüyor> şeyini tutturdunuz doğru. O da aynı yörenin insanı. Fey nasıl rahat geldi mi Şinaylar? Sen çok vardın galiba. tabi Şinaylar. Şun... bu arada pasaportun gelmiş. Pasaportum gelmiş mi? Saat 2 gibi bekliyorlar seni. <gülüyor> İyi sağ ol. <gülüyor> Twitter'dan bilgi geldi bize. Allah razı olsun. Bu, bu yani gerçek. <gülüyor> Teşekkür ederim. Schneider'i karşılamam da gerçek mi? <gülüyor> Schneider'i karşılamam da gerçek. Her şey çok gerçek. Bir şey diyeceğim. Schneider mi Schneider mi? Ya? Sen dün arkadaşlarına sordun mu Fahir? Çünkü İstanbul'a o... gittin ve... Schneider diyorsam galiba o Schneider diye oturacak. Çünkü orada şey sesini gerektirecek herhangi bir işaret yok ama isterseniz en baştan <gülüyor> eset diyelim. <gülüyor> Esat mı? <gülüyor> Esat adı, yıllar sonra esetmeye başladık. <gülüyor> ne dersiniz <gülüyor> En baştan belli olsun sonra kafalar. Ves diye eset. Esat mı desek yoksa? Ya Sinay der. Aslında bakayım Ne diyeceğiz abi? Çünkü Sinay der diye başlayalım. Ya? Kötü giderse işler işte Sinay der'e döneriz. Bu adam çok mantıklı ya. Ne bir daha söyle? Sinay diye başlayalım. Sinay tam böyle Türk. Abi e, o işte Türkçe gibi bir sıcaklığı ya, tamam. var Sinay derin. Tamam, Spor yer tamam. gibi. Nasıl Keşke nasıl spor örneği vermeseydin de yani onu anlıyorum da o mesela eş zamanı değiştiremiyor herkes. Birileri Schneider demeye devam edecek. Doğrusu Schneider dedikten sonra. Nasıl olacak? Borsaya bunu da bildirsin lütfen. Herkes bir ya. şey bildirsin. Borsaya şey bildirirken bildirirken adam gibi, gibi bildirsin. Oğlum birini almışlar, Kime almışlar? Schneider'ı almışlar. Şimdi benim şeyi seyretmem lazım ya. Onu bir gideyim bir oynayayım da bugün. Bir gideyim pes oynayayım. Orada nasıl geçiyor? Orada orada sonuçta bir tane adam var. Şey Atamadı. Evet. Atamadı. İtten kaçmaz. Öyle şeyler vardı. Bunları o biz yani. de anlamıyoruz. Yani, ben anlamıyorum yani. Sevgili dinleyiciler şu anda e, acaba ne düşünüyor diye düşünenleriniz vardır. İnanınız hazır esprilerimiz bunlar <gülüyor> değil. <gülüyor> bunlar <gülüyor> Çok son Çok güzel esprilerimiz vardır. <gülüyor> Yerbaşı da transfer yapmış. Haberiniz var mı onda Evet mı? o da Borsa'ya. Fenerbahçe Borsa'ya bildirdi diye bir manşet okudum ben ama. Belhanda. Diye? Belhanda mı? Yok be. E, yanlış mı okudum? Böyle yazıyor. Esed mi? <gülüyor> Esed diyelim ya. <gülüyor> Faslı Yıldız <gülüyor> es Esed'i bit bitirdi. Bitirdi derken yani e, pro procedürleri bitirdi anlızıma. Faslı Yıldızmış. Evet, yeni Alex Belhanda deniyor valla. Belhanda. Adı Belhanda mı? Belhanda. Belhan nasıl olabilir ne diyebilirim ne Belham... Kalem nerede Belhan'da <gülüyor> Ne diyebilirim Belhan'da ben... Belki de Belhan'da Ayrı geldi ya Belhan'da geldi Schneider'in gelmesine Belhan daha güzel bir isim şey. Belhan çok hoşuma gitti tam bir yağlar. Ya hazırlıksız şimdi gazeteler. Aslında bu Belhanda ismiyle çok manşet atılır da yine Alex Belhanda demiş mesela bu işi en iyi yabanlardan akşam gazetesi. Bravo akşam gazetesi. Evet. Hazırlıksız yani. Daha ileriki ki Çok hızlı oldu bu transfer de ondan. Evet, evet. Bir de yani şeyde kaldı. O da bir gerçek. Schneider fırtınasının yanında. Yani şöyle iki gün daha bir dinseydi evet. tam havaalanındaki köşkü falan, falan filan falan, falan. böyle bir Şimdi falan diyecekler ama Berhan da iyi futbolcu herhalde. İyi. Yeni dünya kadar para vermişler. Kaç ne kadar vermişler Oktay? Berhan mı mi? 300 500 ne kadar? Yine 30 30 falan vermişlerdir herhalde. 30 ya. falan vermişler diyorsun. diyorsun? Yaz yazmamış onu Bak kim yok bunlar yok abi. Senin yeni ultra telefonun okuma özelliği yok mu Ege? Okuma mı? Yani şey var. Olduğunu, Cuma günü çalıştır onu. Üstümde nazar var. Ben <gülüyor> hemen okuma özelliği şey yapıyorum. Telefon <gülüyor> esniyor. Yalnız Cuma. <gülüyor> <gülüyor> Okulken esniyor. O, yani hakikaten nazar var diye de yanıyor. Nazar var diyor mu esledikten sonra? Tabii tabii. Çünkü demiyorsa uykusu gelmiş de olabilir. Nazar var demesi lazım. Da, nazarı level level gösteriyormuş. Ha okuma dediğin yazdığın şeyi okuma mı? Ha, Ama ya. hangi dilde olduğunu bulmak lazım. E, Vardır onda. ya doğru. Onu da de Hollandaca cebi o zaman. Şey, Hollandaca diye bir değil mi var? Cemilemençi yaz işte. Cemilemençi cevapcası. Şey Ama neyse hoş geldi ya Shinayder. Hoş geldin. İşte yani. Beş gitti. Hayır sadece futboluyla konuşuluyor Shinayder o yüzden. Vallahi billahi yani. Alışkın değiliz biz şu anda. Ben dün Twitter'da bir şeyine konuşuldu ya. Fakat yani yine Türk coşkusunu dünyaya göstermiş olduk. Şimdi bir başka bir futbolcu büyük ihtimalle. Shinayder'in neden Liverpool'a gitmediğini havaalanı görüntüsünü görünce anladım diye bir şey. Böyle fotoğrafı da koymuş orada enerji evet. insanın karşılığı. Kimdir yazan bilmiyor. O ama. galiba yorumcu. Yorumcu mu? Evet evet. Yine yani futbolda yorumcusu. benden daha çok anlayan bir adam ama herhalde döndü dolaş aynı noktaya geldik. Yıldız oyuncu olma başka bir de gönüllerin yıldızı olma başka. Türkiye'de iyi futbolcular öyle seviliyorlar işte Alex. Başka hangi ülkede Alex'in heykeli dikildi? Vallahi doğru dedin El ya. El zirvede olduğu. Başka daha doğrusu hangi ülkede hangi futbolcun? Yani e, belki Maradona'nın heykeli vardır da memleketinde vardır. Memle yani. Memleketinde var. Onun şeyi bile var ya. Ne derler ona tarikatı mı neyi şey var işte var ya kilisesi var Maradona kilisesi. Öyle mi? Tabii tabii adamın şeyi var ya. Valla fotoğraflar var burada Schneider'in karşılanması ile ilgili. Valla tereddüt ediyorum kafam karışık ya. Bir şeye karar ver sonra gerisince devam et hiç. Ben tarafım belli ben Schneider diyeceğim. misin? Ki galiba önümüzdeki günlerde demek zorunda kalacağız. Ne demek zorunda? Yani şimdi ben mesela... Başbakan mı açıklama yapacak? Hayır. Ne yani hiç hayatımda benim Schneider dememe gerek yok. Benim sohbetlerimde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş böyle maçlar olmadığından. Wesley diyelim ya. Wesley. Çok Vesli. mu samimi olur? Ya Wesley de benim şey gibi yani ilkokul arkadaşlarımın bana tevfik demesiyle aynı. Veya benim adım Kutlözi Wesley. Adam Kutlözi <gülüyor> Wesley. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> adam... <gülüyor> hiç espri kuralına girer. Yapmayın. Hiç... <gülüyor> İç, iç, i̇ç Hizmet Espiri Kanunu'na <gülüyor> aykırı. <gülüyor> Lütfen. Şimdi e, Wesley Snyder'ın... E, Wesley, Wesley Sniper gibi oluyor. İstanbul'a gelişi var. Taraftarın birisi yanağını sıktırıyor. Adama yanağını mı sıktırıyor? <gülüyor> Hayır, adamın yanağını sıktırıyor. Yani, o, o normal. Şey ama. Çok garip olurdu. Wesley <gülüyor> benim yanağını sıkar mısın? <gülüyor> adamın yanağını da sıkmak şey. Adamın yanağını ya. nasıl sıkıyor ama? Yani şöyle... Ne Gerçekten gülüyor? Mi? Biraz güneş yüz biliyorsunuz tabii. <gülüyor> o ne? Gülüyor. Ne Paradandır herhalde ya güzel. Ben bu okudum da baya güzel güzel parada alıyor. Onun... Gülerken böyle elini açmış taraftar baş parmağıyla diğer dört parmağı ha. Arasına alıyor yana iki yanağını böyle sıktırarak böyle yapıyor. Ne mı? yaptın ne yaptın diye. <gülüyor> Sevinli mi geldi? Ne yaptı artık bilmiyorum yani. Gerçek mi diye kontrol ediyordu. O, gerçek mi bu? çünkü. Vallahi bir tek gerçek Sinaydar buna ses çıkarmaz. <gülüyor> Diğerleri ben de Sinaydar oturdu bak bu arada. Sinaydar mı oturdu? Bana Sinaydar oturdu. Bana daha bir şey oturamadı ya. Ben Sinaydarcıyım. Evet Yapmayın şu anda toplumumuzun de. birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacı olan yine günlerde. Yine Yine Sinaydarcılar ve Sinaydarcılar olarak ikiye ayrıldık. Yazıklar olsun bize. Buyursunlar efendim neler oluyor neler bitiyor dünyamızda. <gülüyor> dünyamızda neler oluyor da bilmiyoruz. Tabi bu haberleri verirken hazır esprilerinizden de yapabileceğinizi hatırlatmak isterim. Asla unutmayınız. Uzaylılar yeşil değilmiş e, meğersem ki. İngiltere'de bulunan Doğulu Tarihi Müzesi ile Aberdeen Üniversitesi ortaklaşa yaptığı araştırmayla... Mars'ta hayat olduğuna dair güçlü kanıtları ortaya çıkarmışlardı. Mars'ta zaten hiç yeşil bir şey yok. Nasıl adam yeşil olacak? Kırmızı yani? gezegen diye geçiyor. Kızıl, evet. Hatta kırmızı da değil. Kızıl gezegen. Nereden bulacak oradan sebze bulacak ben, da yeşil olacak? Bir anlatayım sana. Dur bir saniye. Yapılan araştırmalarla Mars'ın yüzeyine çarpan bin meteor sonuç ortaya çıkan McLaughlin'in kreterinde su. E, Pek çok özel isim söyledin falan Evet yani... Yani kreter oluşmuştu. Valla buradan çıkardı sonuç. Çok krater oraya çarpmış da. Yani o zaman demiş kesin yeşil olma ihtimali yok kırmızı çünkü orun dibine de gittik. Meteo toz kaldırdı. Toz kaldırdı. Orası da kırmızı ya. Bu adamlar yeşili nereden alacak sonuçta? Rengi bir yerden alıyoruz değil mi? Bu neylerimizde alıyorduk? Pigmentlerimizde. Pigmentlerimizde. Pigment, klorofil. Pigment. <gülüyor> evet, <Anadolu> Klorofilimizde. <'nun>. Evet. <gülüyor> Klorofillerimizde. Pigment. Kimi pigmentinden. O kadar. Teşekkürler. <gülüyor> evet. Obama yemin etti yine dün. Dördüncü yemin edişi. Aa evet çok havalı yemin Niye Dördüncü mü? Dört. İki kere önce ilk başkanlığından var. İki de şimdi var. Etti mi sana dört? Obama bu sene yeminler. Çifter çifter ediyor diyoruz. Roosevelt'ten sonra dört kez yemin eden ikinci başkan oldu. Niye ya? dört kez oldu ben onu anlamadım ya. Sözlük e, Sözcük sıralamasında yanlışlık yapıldığı için and içme işlemi 2009'da e, tekrar edilmişti. Hmm, gene mi hata oldu? Bu da pazara denk geldi. Pazara denkince gelince pazartesi de emin falan değişik şeyler. Acaba dün de mi hata yapılacak falan hata yapacak Obama falan diye çok şey oldu. Kayıt yazındaymış hata mikrofondaymış daha doğrusu. Ha. Ondan e, 18 dakikada e, bir konuşma yaptı. E, platform konuşması diye geçer biliyorsunuz bu. Ondan sonra Abi, Bizdeki balkon içinde. konuşmasının tekabülü mü? Tabii balkon konuşmasının Muhabili. tekabülü platform konuşmasıdır orada. Orada bayağı bir böyle bir şey var. Yine yüksekçe bir yer. Hmm. Kürsü gibi bir şey. Kürsü gibi bir şey. Çıkıyorsun. Vallahi billahi çok güzel yapacağız. Her şey çok güzel olacak. Şimdi ilk seferde şöyle oldu. O neden oldu falan diye bir konuşma yaptım. <gülüyor> 2095 kelime e, kullanmış. Rakamlarla Obama mı Vallahi yapmışsın? rakamlarla Günden Obama yapılmış. 200-300 kelime kullanıyoruz ki bence iyi rakam. 2900 kelime bayağı. On da yer, yes no we can, because we Orada şeyler de sayılıyor mu? Onlara ne deniyordu Ege? Evet neydi değil mi? Etler falan filan Etler, Onlar da kelime sayılmış mı Oktay? Evet. Bari siz şu futbolcudan bahsetmeyin demiş Bilge Hanım. Şu futbolcu dediği Kenan tarafını şey yapamamış. Snyder demiş doğrusu demiş. Tamam o zaman biz bahsetmeliyiz. Neyler sayılıyor mu dediniz deyin bakayım. On, onlara ne deniyordu? <gülüyor> Bağlaçlar, Bağlaçlar falan filan. Bağlaç ona bir şey deniyordu. İn, şimdi elçilikte dinleyen varsa ne diyeceğim ben ona? Bağlaç kelimesini anlamaz çünkü hiç. On, ee, on the, at, in, on the. Phrase. Yok. İngiliz bağlaşları. Paraphrase para mi? Amerikan bağlacı bunlar. Ne bu? Ne deniyordu VG? Yazıklar olsun. Ne o kadar ya? seni Anadolu sesine gönderdik. Aramızda bir tek seni yemedik içmedik Anadolu sesine gönderdik. O da zaten ek kontenjandan. Evet. <gülüyor> Ve yazıklar olsun yani. O konuda ben demiştim. Hocam demiştim. Bunların adı nedir? Boş sen kullanmasını bilin Ben nereden bileyim böyle lazım olacağını. Ya gün gelir nasıl zart diye ya lazım olur. Neyse ki dinleyicilerimiz gramer konusunda konuya hakimler. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Hoho Preposition. Preposition. Preposition diyorsunuz. Kimle görüşüyoruz? At. At mı? Niye böyle oluyor ya? Günaydın. Neyse olsun, biz olsun. önemli şeyi aldık. Aldık yani proposal işini dinledik ya. Ya kusura bakmayın bizim bağlantıda bir sıkıntı vardı ondan. Yoksa sizden ötürü değil. Bizden ötürü, bizden ötürü. Evet. Başka oktay, ne var Ya Obama'nın e, yeminiyle ile ilgili. Biraz da siyaset konuşalım deyip Amerikan siyasetine bakacaktım. O zaman birazcık reklam dinleyip öyle konuşsak. Pek çok bilgi var evet. Tamam, öyle yapalım. Bir de kallavi bir reklam kuşağı kallavi bizi bi. bekliyor. Kallavi. Kallavi der misin bir daha gel. Kallavi. kallavi. Bir de klişe de. Klişe. Ay. Hadi reklamları dinleyelim. Çok zaman, tatlı bu ya. O zaman arkasından da bir şarkı. Bir ee, daha yeni konuşalım. saate bağladın hadi gitti ya. ya, ya, ya. Zat yeni saate bağlarım. O sırada ben de yaşam alamdaki evi var. <gülüyor> modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Da da onu aynı yapmak için teknik bir şeylere ihtiyacımız var seviyedenciler yoksa insan ağzıyla yapamaz onu. Hepinize günaydın bir kez daha. 9.06 saatimiz modern sabahlarda yeni bir saat başladı hoş geldiniz bir kez daha. Hoş bulduk. Günaydın bir kez daha. Macerada oldu bir sonuc saban birlikteyiz Oktay Bey hoş geldiniz. <gülüyor> hoş bulduk çok teşekkür ediyoruz efendim. Ee, Törende e, şimdi biraz obamana töreni, töreni? yemin törenine yemin bakalım töreni. isterseniz. Bir, e, milli... Sayılarla yemin töreni mi? Sayılarla değil de ne oldu ne bir di Beyoncé çok beğenilmiş ve milli marş okuyan sanatçı olarak e, bu törenin yıldızı. Aa bizde de böyle şey vardı ya. E, kim söyledi? Hadise. Hadise söyledi. Ondan sonra bir bazı daha söyler bir daha düşünürüz. Evet, evet, evet tamam. Ee, Beyoncé gerçekten Yalnız milli marş ve... söylemese gerçekten çok kötü zor, zor değil bir marşı. mi? Zor. Yani zor. E, o zorluk da şeyden geliyor. Melodik olarak dinlediğin zaman sadece enstrümantal. Hakikaten çok güzel. Aynısını sözle söylemeye çalışınca zor. Ben Siz en son ne zaman söylediniz İstiklal Marşı? Eski en son ne zaman söyledik? Ee, bakayım. En son galiba Antalya'da beraber söyledik ya. Evet. evet. Siz, siz, siz öyle söylemiş, söylemiş olabilirsiniz. Ben daha geçen cuma bizim evde söyledim de. Ne? Evde böyle cuma günleri mi? kapanış mı yapıyorsunuz? <gülüyor> Jio, Ali'nin arkadaşı vardı. Tören hazırlamışlar. Biz de bütün <gülüyor> ev dizildik. Ondan Kaç nasıl? kere söylediniz? Bir kere söyledik de ve ya. Şey çocuklar sever ya üstüne. Çok zorlandık ailesiyle. ya bütün ev. Çok zorlandık. Ev ahalisi olarak cuma günü. Halbuki bir de çocuklara hani işte maaşın doğrusunu vermemiz lazım inişleri çıkışlarıyla. <gülüyor> diye söyledim. Ben iyice pesten söyledim de çıkışları güzel yapayım diye. Olmadı, olmadı. Olsun ne getim. Zaten <gülüyor> senin orada şeyde ana kucağında elini ayağını oynatıyor. Maşallah saygısı. Yok. Yani senin niye böyle oldu yavrum ya? İç milli değerleri biraz daha sen şey ver ya. Beyoncé gibi bir böyle bir çekici şeyiniz olsaydı yani öncü kuvvetiniz. Yani evdeki en çekici güç, şey EGK'ye yani, gelmiş. Olsaydı. Yani, çekici yani, güç. Yani öyle bir alıp götüren biri olsaydı işiniz çok rahatlardı ama işte. Kerry Clarkson gelmiş mesela. Kerry Clarkson. Kerry Clarkson hmm. mesela. E, Katie Perry gelmiş mi? Katie <gülüyor> Perry gelmemiş. Hay Ondan sonra o da çok beğenilmiş ama Beyoncé daha çok beğenilmiş. Joe Biden var biliyorsunuz. Herkes maşhur mu söylemiş? Ee, o da demiş, vallahi demiş, bravo demiş. Bayağı bir uzun uzun öpüşmeler falan olmuş yani Beyoncé'yi o kadar beğenmişler ki 200 kişilik bir yemek verildi ondan sonra. Kimler katıldı yine? Beyoncé katılmışlar herhalde. Şarkıyı söyledik şimdi de cevaplar aynı. Neymiş? Cezil böyle duble dubleymiş şeyleri. Michigan pek kebaplı ee, Michigan kebabı değil e, bizon etiyle şey varmış i̇şte bizon, i̇şte bizon etinden bizon eti eti zaten. zaten evet yaprak bizon etinden yapılır Michigan kebabı duble, duble Michigan kimin demiş jayzi bura bura bura <gülüyor> diye kaldırmış ee, kongrede mesela 500 kişinin üzerinde olmasına rağmen yemekte 200 kişide sınırlanmış biraz yani öyle herkesin sevgilisi gelecek diye bir kural tabii yok tabii. diye bir şey var ondan sonra e, ne bu ee, ...maaşlar belirlenmiş... ...ne maaşı ya... ...babamanın bağış, maaşı yeminden sonra... A, ne, ...ne kadar... ...netleşir o netleşir... ...yıllık e, 400 bin dolar civarından... ...o öyleyse şey demiştir... ...keşke yemeği 100 kişilik yapsaydık falan... ...demiştir bir şeyler... E. ...400 bin dolar da azmış be Oktay... ...tabii zaten bir sürü vergi gidiyor oğlum... ...koca yani. saray... Yani ...bir de orada ne kadar yakıyordur ki... ...vaşıytanı ben görmedim de... ...soğuğu yaman diyorlar... ...ya ben sana söyleyeyim... ...daha bizim işte... ...küçük kafalı arkadaşın evine şey geldi... 745 lira geldi yani düşün ben... Ne konuşuyoruz şu anda doğalgaz mı? Doğalgaz konuşuyoruz ki benim bildiğimde şeye döneceğim demiş ya zobaya döneceğim demiş. Döner vallahi vallahi öyle yani. Yalnız bizon biftek, yemekteki bizon biftek herkese heyecanlandırmış. Bizon biftek, Nesli tükeniyor ya ondan, ondan. bir herhalde Valla herkes ondan bahsediyormuş Yemekte e, bizon biftek var Bizon biftek var diye e, Bizon biftekten çünkü açık büfeymiş Hocu sağdaki yerden bizon biftek alın Birisi su böreğiyle masaya oturmuş Bizon biftek orta köşede diye girmiş çok güzel şey e, Beyaz üzüm suyu Beyaz üzüm suyu Beyaz, beyaz üzüm de suyu yetinmiş Yok, beyaz. Burada da çıkmış. Şura onun adı. Biraz başka daha var alkol var, canım içinde. Beyaz şarap yani. Beyaz şaraptan tabii Yayında çok söyleyebiliyor muyuz bilmiyorum. Ya yani güzel falan dediğim için beyaz üzüm. <Gülüyor> Yoksa yani öyle bir şey tarafı yok. O kadar yok da yani. bir şey yani, bir şey abartılacak bir şey abartılacak yok. Abartılacak bir tarafı yok. Ondan sonra çeşitli içecekler. Bizon taraflar, yiyip şarap mı içmişler? Handa mı yapmışlar bunu? Hancı bize Bizon getirdi. Hancı bize şarap ha, getirdi. Hancının isteseler ya hancının kızından istemiş. Hadiye girmişler. başka ne varmış? Başka Size hmm. ne geldi tatlı demiş? Yemek duası yapılmış en başta. Yemek duasını kim yapmış? Hmm. CZ Amerikanımıza hamdolsun, afiyet olsun diye oturmuştu. Hatta 2-3 kere yapılmış. Yemin, yeminde hata yokmuş ama <gülüyor> duada birileri tanrı hmm. dememiş de ondan 3 kere tekrar ettirilmiş. Ondan sonra 1 milyon üzerinde tweet var. Başkanlık töreniyle ilgili. Şimdi de tweetlerin okunması ve telgrafların değerlendirilmesi Öyle için şey Joe Biden'ı kürsüye davet ediyoruz. <gülüyor> Saniye deyip saçlarını atmış ve başlamış okumaya. Yemek doğası siyasi görüş ayrılıklarına rağmen huzurda, huzurunda birleştik diye başlıyor. Hı -hı. 200 kişi tabii temsil yani sonuç olarak ee, sınırlı. Ondan sonra... Ee... Hiç gözaltına alınan olmuş mu? Mesela elini kaldırıp... Başkan tuzluklarda falan niye Allah <gülüyor> Allah götürdü. Otuzlu az sen demiş Obama <gülüyor> ve adamı da götürmüşler. Adamı da götürmüş. Adamın yanında bir adam varmış esas. Ben onu çok gördüm. Onu da götürmüşler. Hadi ya Arkadaşım çok Ben tanımıyorum ya. Tuzluk sonra adamı. Ondan sonra götürmüşler. Neyse ki sonra huzurlu huzurlu devam etmiş. Ne kadar güzel. Gerçek Yemek. bir demokrası. bir tatsızlık buymuş. Işte. Mikrofon teklemiş ya yerde. Hakikaten şey tam yemin sırasında. S sızma olmuştur Oktay. Mikrofon teklemez orada. <gülüyor> sızma olmuştur. Mikrofona kesin bir sızma olmuştur. <gülüyor> <gülüyor> 7-8 kalemle e, imzalanmış. Yani 7-8 kalem pirzolayı da Obama diyeceksin diye çok heyecan. Biz ona 7-8 kalem pirzolaysa başkan yedi. Sonra başkanlık töreni geleneği olarak bu kalemler e, törene katılanları fırlatılmış. dağıtılıyormuş. Yani tıpkı mesir gibi <gülüyor> şemsiyeleri herkes ters açıyor. Şemsiyeli gelen var ya. ya ama, var. ama güzel olmasından ama o yüzden e, baya kalem kavgası olmuş yani. Ee, ondan sonra tatlı ne yemişler Oktay hiç tatlıdan bahsetmedin. Tatlı yok yani tatlı öyle bir tatlıcı değil ya obama. Apple pie falan tipi bir şey yemişler. Şeye diye bakmışlar. Michel Obama. Ya böyle yaptığı. Türkiye'den benim resmim olan çikolatalı baklava gelmedi mi ya bu ya. sene falan Tatlıyı oradan gelecek diye hiç masrafa girmemişler. Acaba Obama konuşması ya da başkanlık konuşmasında da mesela böyle Oscar gibi, Altın Küre gibi falan müzik yükseliyor mu ki ya? Çok uzattınız Sayın falan. Sayın başkan diye. uzatmayalım isterseniz. Öyle bir şey yoktur elbette. İstediği kadar konuşuluyor mu hmm. canım? Ne çalacak arkada? Ondan sonra Star Wars <gülüyor> müziği. Star Wars müziğiyle gidiyor sonra bir şey obam büyük takılıp geliyormuş. O dönemin yani o senenin hangi dizisi şeyse onun soundtrackinden bir şey çalacak. Hmm. Homeland mesela. Gangnam Style'la veya. Ay diye orada çalsalardı ne güzel olurdu. Bence bambaşka bir başkanlık sezonu olurdu. Bir önceki de çünkü Gangnam Style yoktu değil mi Oktay? Yok. Yok. Ya yalnız yani yine. Ee... Birilerinin espri... Birilerinin yanı fena yanacak. Başkan yardımcısı Biden mesela kadehini tam böyle kaldırırken... ...başkana doğru kaldırırken hop hemen senatöre doğru çevirmiş falan... ...salon gül gül yerlerden. Protokol esprileri demek dünyanın her köşesinde var. Ben de gitseydim oraya. Be yeni taklidimi yapsaydım. Dün sen. yayında yapamadım sen yoksun diye. Yap bakalım. Ee, Hazırlıkla. Biliyorsunuz bakalım. ünsüz taklitleriyle tanınan Peki, adamın, ...bu seferki ünsüz taklidinde ses de yok sadece görüntü. Ne Hangi so? Ben gördüm mü? Sana yaptım galiba Aa, arabaya giderken. Tamam anladım. 220 gram kesen Hikmet Usta taklidi yapıyorum. <gülüyor> bir kasap taklidi sevgili Radyoya uygun bir taklidi sevgili Dikkat ediniz ses yok. Dinleyin bak Sözü için. Bak, nasıl olacak. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür eder. <gülüyor> Bitti. <gülüyor> Kendimi geliştiriyorum canım. Allah Allah. Yavaş yavaş ya çocuğun üstüne çok gitmeyin Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Bu şarkı çok güzel. O yüzden bu yüzden bunu ilerleyen dakikalarda dinleyeceğiz yine ama şimdi çok önemli konularınızı konuşmamız gereken. Buyurun efendim. <gülüyor> çok <Kat> teşekkür <gülüyor> ederiz. Herkes ıpsını yapsın. Buyurun <gülüyor> <devamlı>. <gülüyor> Evet, stresliyseniz sabah sabah ne kadar güzel gider demiş araştırmalar. Ne evet, güzel gidelim. gider demiş. Cinselliğin sürekli zaman mekan ve koşulların uygun olduğu anda yaşama çabası. şart e, değil demiş. Gölge düşürüyor. Neye gölge düşürüyor? E, i̇şin esprisine gölge düşürüyor. Uzmanlar, çiftler. E, cinsel... Ummadık anda. Ummadık. Taş baş yarar hesabı. Örneğin bazıları akşam işten dönünce çok stresli olur. Sabah. Aa. Sabah çok iyi gelir demiş uzmanlar. Özellikle sabah erken saatlerde dadına doyum olmaz. Herkes işine pamuk gibi gider. Yani evet böylece mutlu olur ve ne olur bu da işine yansır. Verimlilik artar. Verimlilik artar. Verimlilik her şey biliyorsun sen de. Yani bu bizim Her <gülüyor> böyle genel şey olarak. Ne olarak? Genel kültür olarak verimlilik artar. Verimlilik artarsa ne olur? Ülke i̇ş artar. Büyüme hızlanır, artar. Büyüme hızı, artar. Hızın, hızın. Büyüme İşsizlik, hızı artar, hız... Cebine para girer. Para, para girince, girince ne olur? O, o verili bir döngü olarak böylece çember kapanır. Yani ülkemiz bir refah. böyle adım adım adım adım. Ülkemiz ha. cennet ya. ya ül cennet. cennet. Vallahi cennet. Yani Eğer şu herkes şu... birbirine e, o cenneti hissettirse cennet. yani. yani şu hayır, şu verdiğin haberden de o yani sonuç olarak ben onu çıkardım. <gülüyor> Ülkemiz hakikaten bir cennet ya. İşte en Teşekkür büyük hatamızda ediyoruz. biz bunun farkında değiliz. Bu arada sen demin... Belki ol... de bu üç çocuk şeyi falan var ya. Üç mü? Üç mü? Beş oldu revize edildi. Ne oldu ya? Tabii. Yani o... bunlara dikkat etmiyorsun ondan sonra daha ikidesiniz. Oğlum takip et Ege. takip. Kaç oldu ya o? Beş. Üç felaket. iki patinaj. Üç e. Fahir. Dört beş diye gidiyordu yani o. Fahir yanlış başladı saymaya da ondan. Hı. Bir zaten... Felaket, felaket. E ben felaket dedim. Bir felaket, iki patinaj, iki patinaj, üç yerinde sayma, dört veya beş olmalı. O değişti artık. Hmm. Ya, ya ben orada şeyi düşünmeye değişti. başladım. Orada amaç galiba çocuk sayısı değil de bir teşvik ama koca başbakan da yani millete diyemeyeceği için. Yani şu haberi aslında daha üstü kapalı bir şekilde söylüyor. Bol bol siz sevişirseniz. Hı herkesin neşesi yerinde olur böyle yok efendim şu uygulamalar antidemokratik diye falan bakmazsınız başka şeye bakın biz de işimize bakalım de de de bakın şey şey deniyor ya söylemiyor yani, getiriyor da tamam, deniyor, yani çocuk da söylüyor onu yoksa şey diyemez siz, siz kefenize bakın biz takılıyoruz ya burada çok güzel satsuma koyacağız ülkeye falan diye de devam eder ya yani. <gülüyor> O da doğru. Ee, sen demin Obama'nın konuşmasını yaparken bir başka... E, aynısını yaptım de. da çünkü şimdi yeni açanlar için, <gülüyor> dinleyicilerimiz için. Demin Obama'nın konuşmasının aynısını yaptı. Aynısını yaptı. Hem de ağzıyla yaptı sevgili dinleyiciler. Çok güzeldi. Ee, Antalya Kaş'ta da e, Palara Antik Kenti'nde e, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay e, bu... Herme'nin şeyini buldular. Neyini buldular? Herme'nin nesini bulmuş olabiliriz? Hamam mı? Hamam tası değil. Neyini bulmuş olabilirler? Herme'nin kum... Herme peştemali mi? Herme'nin peştemali değil. Herme'nin heykelini buldular. Bronz Herme heykeli basın toplantısıyla tanıtıldı. İyi. Anıt mezar içinde buldular onu. Başka nerede bulacağız demişler Anıt zaten. mezar içinde kum kuma kaldım diye Anıt türkü sözleri koydular beni. Dördüncü yüzyıla ait Herme'nin <gülüyor> üzerindeki örgü... Anıt mezara koydular beni diye türkü sözleri çıkmış elinden. <gülüyor> <Liriks>. ee, <gülüyor> 4. yüzyıla ait Hermin'in üzerindeki örtüyü kaldıran ve tanıtımını yapan Abu kirli... <gülüyor> diye <Diyanlar> tekrar örtmüş <gülüyor> Bu ne lan? Bu, böyle bir olduğunu söylememiş mi siz Hermin heykelinin? Orada espriyi patlatmış Ertuğrul Günay ee, Zaten manşette öyle diyor ee, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın esprisi her keşleri güldürdü ya, Ne demiş? <gülüyor> Hermeşleri güldürdü <gülüyor> her meşleri valla Ne demiş? E, kaldırmış. Aa demiş yöre insanına benzetmiş. E, sonra ardından e, köy muhtarı Arif Otlu'yu yanına çağırarak çizgiler sana da benziyor. Mutlaka buradaki insanların kanları birbirine karışmıştır. Orada baba kopya demişiz. Yalnız lütfen yani şu kabinedeki e, rekabeti e, güzel rekabeti anlıyorum. Yani mesela en güzel şakaları kim yapar rekabetini ama ya burada bir artık şeye varılsın ya. Bir, yani bir sayın şey Başbakan var. burada bir son noktayı koysun çişleri yani. İçişleri Bakanı şey, bakanı, yap. bakanı yapacak. Egemen Bağış mı? Evet. İdris Naim Şahin e, mi? E, e, mi? Yıldırım mı? Ertuğrul ta, Günay mı? sayın koyduğumu mu? Herhalde hatırlatmamak gerek yok. Yani. Bence tarzları değişik. Böyle mesela nasıl? Egemen Bağış'ın biraz daha böyle kelime esprileri İdris Naim Şahin şey yapıyor. Mantık esprileri Mantık mesela İdris, İdris, İdris Naim, Daha böyle bir grotesk bir espri anlayışı var falan. Hani hepsi <gülüyor> da, değişik tarzdan. Bilal şey Yıldırım gibi. mesela 2 <gülüyor> saat 3 saat geçen haftalarda <gülüyor> daha, klasik daha klasik espriler. Klasik yani. espriler. Orada bir rekabet var yani biraz onun stresi var. Bence sanki böyle çok güzel sanki, bir her kurban yani. Herkese her espri anlayışına hitap eden bir kabine. Ama egemen bağış galiba alır değil mi? Alır kesin alır. İşte gençleri daha çok. Daha her çok gün iki esprisi yani. çünkü Kesin var. var. Diye yani haber olmasa bile sosyal medyada, Twitter'da Bak, bir diyor. şekilde e, onu yapıyor. Ama olsun yani tabi tabii şey yapıyoruz. İşte orada Ertuğrul Günay'da. Yani. Merakla takip ediyoruz. Mıhtar demiş, Mıhtar çizgiler sağa benziyor. Orada Mıhtar kendini yere at, orada çamurlu tabii yerlerde çünkü... Kışı belenmiş, belenmiş orada. Yeterli demişler. O, takla atmaya başlamış. Ne yapıyorsun ya falan demiş. O, o öyle değil mi o, o bu bakanımız değil. Gerek yok <gülüyor> taklatmamza demiş. Oradan dağlara doğru koşturmaya başlamış. Tutu falan demişler. Zor tutmuşlar muhtarı. Muhtar tabii ne yapsın hani bir şekilde karşısına bakan geldiği zaman adam iyi hazırlıklı olmaya çalışıyor. Önceden bütün gündemi takip ediyor. O noktaya getirmişler. Keşke mamak muhtarı olsaydı. Şu mu he Hermes heykeli? Hermes heykeli de bu. bu da put gibi o ya. Put heykeli puta benziyor Resmen putçuluk. Hermes'in yüksekliği 95,5 eni ise 15,5 santim. Santimlerle herme heykeli. Bana biraz put gibi geldi. Eni kaç dedim Fahir? Eni 95, boyu 15. Pardon bakayım. Yüksekliği Ger 95. Yani bir metreye yakın boyu var, türlü türlü huyu var, 15 santimde genişliği var. Odan güzel bir hayal heykeli isteyenler bakabilirler. bakabilirler. Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı'nın düzenlediği akıllı ev tasarım yarışmasına bu sene e, kim gidiyor? Kim Bizim gidiyor arkadaşlar kim gidiyor. Stüdyomuza da konuk olmuşlardı. Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden e, ekip gidiyor. E, Solar Decathlon'a ilk kez ilk kez katılıyor. Bu ekip 100 takım arasından. Ee, ön elemeyi geçerek 20 takım arasına giren Türk ekibi e, ot tülü tamamen e, ne yapıyorlarmış? Geoloji mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Mustafa Nazmi Çelebi. Tasarladıkları akıllı evin ısı yalıtımı için kot kumaşı kullanacaklarını söylemiş. Kot kumaşı mı? Evet. O yüzden yıllarca kota... yayında kot monttan var. Kot'a da ihtiyaçları var. Kot'a mi? ihtiyaç var tabi. Yani, e... Kot zaten Amerikan bezi olarak geçmez mi? Yok Kod o da ayrı koku. bir şeydi ya. O başka bir şey Hiç ama. Hiç bizim peki burada e, dünyaca ünlü işte Amerika'da Dengeleri değiştirdik diyen yani BlueJean markalarımız niye buna şey yapmıyorlar? Destek olmuyorlar sponsor olmuyorlar. Çok oldular. Onları i̇çin diyorsun da Çok da biraz da buraya olsunlar yani. Biraz da buraya çok olmanızı istiyoruz. Tamam biz sağdan soldan kodlarımızı yollayalım oraya Kodda da. kaplayacakları projesi için bin kota ihtiyaçları var ki bu bin biraz yani bin beş yüz olsa da güzel olur. İki kat yapar bazı yani. yerleri. Eski kodları mı istiyorlar? Eski tabii. Yani ya. şimdi bin kod da biz hepimiz tamam böyle bir şey yapılır. Biz kodları göndeririz de eğer gerçekten mavi falan böyle iddiasını bilime de şey yapacaksa tek renk olur. Şimdi evet. Bizim taştan yamalı, şey yamalı yamalı olacağını, evet. güzel cillop gibi geleceğini evi çıkar. Kotunuzu evimize giydirelim adlı bir kampanya başlatılmış. Ee, Kotumuzu bu neremize giydirebiliriz, neremize giydirebiliriz? Evimize de giydirelim, de giydirelim de. demiş. 15 Şubat'a kadar Solar Decathlon Türkiye takımı adına Otdü Kütüphanesi, Faika Demiray Yurdu Kantini ve 2. Yurt Kantini adreslerine gönderebilirler. Ee, ondan sonra bu yarışmaya katılmak için, bu ekibe destek olmak için ilk defa önermeye geçen bir Türkiye'den bir ekip var enerjisini tümüyle güneşten alan akıllı bir ev tasarlayacak bu arkadaşlar. Hem kot hem güneş çok güzel. Geleceğin evlerini şimdiden göreceğiz. Kotmon yarın öbür gün gabardin evler. Efendim Merserize. Merserize ile çalışanlar Merserize. Merserize yazdıklar. Ve biraz durumun varsa çok şöyle. Çok güzel kitap ismi yalnız Merserize yazdıklar. Siyah beyaz perdeler. O da hoştu. daha böyle gabardin değil de mesela. De tipi bir şey. Yani bütün evler kot olduğunda da onun da markası olacak işte. Mesela bizimki bol çatı diyeceksin. Aa, mesela adresini öyle. Aslında çok güzel. Evlere göre mesela adres değil de mesela 12'ye 5 falan öyle bir şey yok. 32-34. Bedeni mesela. mi verilecek? Öyle bir şey. Beden verecek. Yeri verilecek. Binanın yeri. Orada bir kot bina var. Mesela o bizim kot bina, kot bina olsa onu tamamen kahverengiye boyar bizim. <gülüyor> o kot bina dedin, kot da dedin. <gülüyor> evet. Niye öyle dedin ya? Yapılıyor şey. Hiç hizmet kanunu. Espriler. Modern sabahlar. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Modern Sabahlar devam ediyor. Artık müzik bitti, güzel şeyler çıkmıyor derken böyle güzel şarkılar çıkıyor bu yılın. Güzel şarkılarından birini dinledik. Club is All bir numara çıkmıyor. Onu bekleyeceğiz artık heyecanlı. Niye canı Bon Jovi Mon falan. Bon Jovi geldi şu dedeler şarkısını alttan Niye alttan, Rolling, Rolling Stones'u e çıkardı ya yani. Ya Rolling, şey Rolling Stones falan. Ha, bir gidişatı değiştirecek şarkılar değil. Tabii güzel şarkılar da. Tabii ki Sevin'i vardır, sevmeyeni vardır. Hadi vardı. borca uçaksın alttan alta çalalım. Alttan alta çal bakayım nasılmış. <gülüyor> Çalmayın dedeler diyenler de vardır ama onlar da rakçı sonuçta. Bakayım. Çal bakalım. Şimdi steampunk modası var bu arada. Madem öyle steampunk'ı biliyorsunuz. Steampunk. Evet. Steampunk. Steampunk modası için gardıropda olması gerekenler adlı başlığımızı, bir gardırop yenilenme sürecimizi bir kez daha gözden geçirelim. Geçirelim. Ee, şimdi bunu biliyorsunuz. Ee, Steampunk'ın ne olduğunu bilen var mı? Steampunk işte Steampunk, böyle bir gelecek ama biraz tam böyle. aslında şey. Evet. E, güzel ürünlerini gözünde insanlar şeyle canlandırabilir. Kısaca, Mad Max'teki he. teknolojiler falan gibi böyle. Kısaca özetlemek gerekirse. Buyurun. Victoria döneminin romantizmasını fantastik kurguyla buluşturan bir moda anlayışı diyelim. Kabaca ve özetle. Pastı pastı robotlar gibi. Evet şimdi şapka. Şapka ne? Tabii ki şapka olmazsa olmazlar. Steampunk'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi şapka. Muhakkak bir silindir şapka, bir duvak ve bir balo maskesi. Tabii şart. Ee, e, Gardrobumuzda bulunması Sokakta gerekiyor. Sokakta beni dövmeyeceklerini bilseler ben yani ortaokuldan itibaren şey takardım. Slash'in şapkasından takardım. Ha melon şapka. Hı -hı. Ya, yuvarlak şapka Melon mu? Tabi canım melon. Silindir şap. Melon, melon hangisi diyor? Melon karpuz gibi olan. Ha böyle bombeli olan. Aa, bu sefer böyle silindir şap. Silindir şap. Tamam, silindir sen. şapka doğru, güzel, olmazsa olmaz. Manto olarak ne alıyoruz manto Ellerinlerimiz zaten hazır. Var, oktay sağ olsun. Oktay valla didem vallahi, sağ olsun. Didem sağ olsun, didem, şey sağ olsun hakikaten ee, asker parkası özellikle veya pelerin o da olur kabul hı hı, edilir. Tamam. Ondan sonra ceket, kuruvaza ceket, yelek ve ince çizgili takım elbiseler ee, gene bu modanın iğrenç özelliklerinden bir Benim birkaçı. tanıdığım çizgili takım elbisesi olan tek kişi sensüf ayır. Bu Türkiye eskiyim fankı. Sen getirdin, neler söylemek istersin? Vallahi ben daha toplum hazır diye çıkartmadım ama duruyor dolabımda her zaman bir çizgili takım elbise. Bence bir yani erkeğin olması lazım. lazım. Yok giyen var ya, onu çizgili takım elbise. Hmm, çizgi onu takı, dedin toplum... benim takım elbiseyi giyen yoktur yani. Var var, onun benzerlerini. benzerlerini e, Aynı sınırda giyen, giyen ve ben görmedim ama var yani giyip e, şey yapan var. Yani e, sen onu. Doğru zamanda doğru yerde giyersen şey olmaz. Tamam bir steampant olur. Hazır <gülüyor> değil diye dertlenmene gerek yok. Mesela bak etek için öyle bir şey geçerli değil. Senin gardırobuna geçti şu anda konu ama. Evet gardırobunda eteğim de var benim sağ ete olsun. O Oktay Demirci sağ olsun. Etek için öyle bir şey. Oktay Arkadaşlar... Demirci tam bir fakir babası gördüğünüz gibi. Pelerinimiz, eteğimiz hiç eksiğimiz kalmıyor. Vallahi sadece. sağ olsun. Arabamızın kışlık bakım <gülüyor> setleri. <Johnson. gülüyor> Bürge gördü şey dedi geçen. Önce otolda var Oktay verdi onu bagaja koyacağım falan dedi. Ne bu dedi. Kış bakım seti Oktay al dedi. Ne güzel arkadaşlarım bahsediyor. E, yalnız o şeyden ya şimdi gardıroptan geçti kış bakım setine de o küçük şeyler var ya. Hiç yaramıyor. Onları he. kullanmayın. Daha, daha, mı çok, mı daha çok pisletiyor her taraf. Sevgi dinciler özür dileriz. hiç <gülüyor> hizmet kanununa ezmirleri bunlar. E, gömlek olarak kadınlar için şifon bluz. Şifon bluz ne ya? Bluz mu? Şifon bluzi ister Osman Aga. Şifon ne şifon? Şifon bir şifon kumaştır mı? Şifon bir kumaştır. Kaygan kaygan. Laylonlu falan. Laylonlu maylonlu. Bir şey. Biraz ince gibi sanki de tam böyle şey de değil yani. Şifon yani. Şifon yeni bir şey değil mi ya? Türkülerde falan ya? geçen bir şey mi şifon? Şifonunu giymiş falan filan. Bakın şey şifonunu giymiş yapıyor ezber var ya. <gülüyor> Şifon yeni pişirdiler, şey. çok hakim <gülüyor> <gülüyor> olmadı şifonlu türkü var mı bilmiyorum da yani belki başka şey olarak geçiyordur şifon. Nasıl? Şifonyer. Şifonyer mesela oradan mı gelme? Şifonyer. Şifonların kolun oldu. Şifonyer. Şifonyer. Şifonyer şifon tabi okumaştan yapılan şey mi acaba şifonyer? Yapılmış yok yapılmış ürünleri koyduğun iç, yer. yerlere biz şifon yer diyoruz. Neyse iç çamaşırlarına geçelim. Biraz da iç çamaşırı öyle Tabii. her şey yani, dış değil. Yani demek donsuz dolaşacağız demek değil. Korse ve iç eteklik olmazsa olmazlarımız olacak. İç etek. Evet. E, pantolonlar çok sert gözükmeyen kot pantolonlar. Kot pantol diye geçer ama onları da biz zaten hepsini ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Solar de katton projesine gönderiyoruz. gönderiyoruz. Evet. Ne giyeceğiz? Kot giyebileceğiz mi? Maalesef, Maalesef bir süre giyemeyeceğiz. Bir tane belki acil durumlar için bir tane kendimizde tutabiliriz. Evet ayakkabı olarak Victoria dönemi ayakkabıları. Tokalı ya tokalı. Arkadaş, Victoria dönemi geçeli olmuş üzerinden 200 sene kurban olayım ne yapmıyorsunuz ya? Ama böyle işte moda da var ya bir daha dönderme derin Dönderme şey. de 200 sene sonra döndermeyin. O zaman 300-300 sene öncesi de gelecek. Moda insanın döndürebildiği kadarını giymesidir. Oktay kadar Demirci. De yaz Oktay bunu da bir yere yaz. Gerek yok ya ben. Platform topuklu bağcıklı ayakkabılarda çok. Ben orada bir hype yakalandı diye şey yapmadım da hakikaten çekindi yani. İyi. Tamam abi çirkindi en çirkin iyiydi hatta Ya, ya yok tamam çocuklar niye birbirinize girdiniz ya bir Şu moda anda... konusunda öyle bir çizgi yakalamışım ki ben Ortaokulda Ortaokulda mı Sle hala onu devam ettiyorsun Hala onu her. devam ettiriyorum Bunu Slash giyer miydi diye bir düşüncem var benim Bakayım Şu üstündekini Slash giyer miydi giyerdi. Affedersin de yani Ben biraz Zor taraflı konuşacağım Giymezdi Aynı, <gülüyor> aynı gömlekten var Ne Bu giydiğini gömlek... biliyoruz Slash'ın annesi Modacı değil miydi zaten? Modacı. David Bowie'yi da, giydiren kadın diye geçmiyorum. O da yavrusunu öyle demiş. Yavrum böyle bir şey yap. Dolabında hep aynı kıyafetler olsun. temizini giyersin demiş. Yani şu gömleği giymez diye giyerdi. Ya giymezdi giyerdi canım. Ya, sahnede tamam, giymezdi. giymezdi de günlük Hayır. hayattı. Ben Twitter'dan <gülüyor> tamam. takip ediyorum. Eleyzu'ya gittiğinde hep bu tip gömlekler giyiyor. Hep bu tip gömlekler mi giyiyor? <gülüyor> Zaten sadece yani. ben ama ben söyleyeyim hayır, sana söylüyorum sadece en çok övündüğü şey ortaokuldan kalan ayakkabılarına neredeyse hala giyebilmesiymiş ortaokuldan değil de liseden liseden hiç büyümedi falan diyor ayak hakan varlar ayak hiç büyümedi görünümle de benziyorum biraz valla bravo yani hakikaten. hiç mi büyümedi ki ya böyle bir santim olsun aslında bir şey olsun. büyümedi değil de güzel kullanıyor adam ayakkabıyı hayır canım e, büyük, sizin büyük. de büyümemişti ortaokuldan beri ayağımız. liseden beri Egeciğim büyüm, nasıl büyümemiştirin? Ortaokulda bir elli boyun vardı, türlü türlü, türlü huyum vardı. yapısal <gülüyor> özelliğin ne <gülüyor> yapayım? Ben normal... ayak sabit boy müteharik mi olacak? Lan demedi, la dedi. La dedi şey çok. Yani bir noktadan sonra ayak tabii daha fazla büyüyemiyor ya. Ayağın duruyor mesela, boy devam ediyor. Bir e, ellilik evet. adamı 44 numara ayak olur muydu? Ben tekrar aynı cümlemi söylüyorum. Senin yapısal özelliğin. Bir elli olmamal lazımdı senin ortaokulda. Ha ya yani... Ha, o ayrı tabii ki yani olmamam lazımdı. O zaten sonradan fark edilmiş buna bir 20 santim falan ilave edin bu yanlış gidiyor falan diye şey yapılmış yani. Sonradan ilavelerle falanla bu noktaya geldik. Ee... Yine kendi gardırobunuza getirdiniz. Evet var. Yani. Aksesuarı da söyleyeyim de üstümden bir vebak Gözlük gösterişli broşlar. Yuvarlak gözlükler takmak lazım evet. şey gibi. Ne derler? Tam o, o kılık çıktı ortaya. O kılık vallahi. Vamp Şey var, Bram Stoker's Dracula vardı. Evet, evet, doğru. Gary Oldman mıydı oradaki şey, Oldman. vampir? Hı hı. Onun gibi işte silindir şapka, yuvarlak gözlük, paltolar falan böyle. Gö gösterişli broşlar, böyle cep DVD'de saatleri takılacaksın. E, ve cep telefonlarımıza da eğer kastırırsak Victoria dönemi havası verebiliriz. Camını çiz diyor yani. <gülüyor> Dünya kadar para verdiğin telefon camını çiz. Niye camını çiziyorsun? Cam, camını çizik cam. Victoria döneminin en güzel yani esinti, Çok çiziktir tabii. Camlar hep çizik çizik. Tabii teknoloji o kadar şey değil. Neyse işte bu şekilde giyinirsek çok güzel olabilir. Gör Steam O zaman ben bugün öğlen dükkanda silindir şapkayla gelene yemek ısmarlıyorum. Ama oturacak böyle herkes göreceği şekilde. Ismarlamazsan terbiyesiz olursun. Vallahi gelsinler öyle Oturacak Steampunk mı ne kadar içeride ama... Yani Dışarıda oturacak, şapka ile içeride oturmak da şey Gerekirse yani. iki ufo çeviririm adamı. Bak adam. Ama yani bugüne adam kadar masraftan hep, kaçınmıyor. Hep hipster, hep hipster. Biraz da artık yavaş yavaş steampunk istiyoruz. Rükkan. Yani yeter ya, yeter. Bu arada bir yüzücü haberi de verelim ne de gider ya. Ya? Atari diye is, is, is, iflasını istemiş. Atari. Atari firması, Atari diye firma olur mu demeyin. Vallahi var Ama Amerika'da. Çok güzel firmadır Atari ya. Ya hakikaten Dönüşko. Amerikan Atari şirketi iflas bayrağını çekti. Üf. Atari ne yapıyordu yıllardır ya? <gülüyor> Lan yapıyoruz, yapıyoruz kimse almıyor falan diye konuşuyordun. Muammer Atari'nin çocuğu bile ile oynamıyordur evinde. Ne oh. yaptılar ki onlar? 40 yıllık şirketin önümüzdeki birkaç ay içinde borçları yeniden yapılandırıp başka bir şirkete satılması planlanıyor. Burada gariban Atari'leri koymuşlar oraya. Güzel ahşap. Bu şeyler vardı ya bu ıı, büyük kasaları. Hı -hı. O Atari'nin değildi değil mi? O kasalar Hayır. Atari salonlarının. Atari, Atari salona ismini verdi. Saloncunun da i̇şte büyük kasalar vardır. değil mi? Tabii, tabii. Büyük, büyük kasalar saloncunun kumar, da. Kumar şeyi gibi olan. Tamam kumar masası, şeyi, kumar şeyi gibi. Ne deniyor makinalara? Makine, Oyun maşi. konsollarını, büyük konsollarını ha, Evet değil evet. Onlar, onlar çünkü bayağıdır bir yerlerde, bir depolarda falan duruyor yani. Benim en özendiğim şey o. Depolar. Ev, ev, evde bir tane ondan olsun. Böyle içine de yerleştirirsin televizyon. Bir de yok. müzik kutusunu yerleştirdim bir de bitti gitti. Müzik o kadar. kutusu değil ya. O zaman müzik kutusunu Ege'ye veriyoruz. O, onu sen alır mısın Ege Alayım ben. Alır ama ben size hiç Nereden ben. alıyoruz? <gülüyor> Onu getiriyoruz. İkinci yurdun parçasından mı? Evinize. Evinize kadar, kadar getiriyoruz. Getirelim. Hizmette sınır tanımıyoruz. Son Otur. bir esprili şaka var mı? Bakayım. Bakayım. Bakayım espri. <gülüyor> ya yani Şaka bir... da olabilir. Şaka. Parma spor ee... ayakkabı geliyor yani bu bir şakaysa. Gerek yok. Niye canım gerek yok. Çok herkes çok memnun. Onu da beğenmedin. 3 maddede 3 maddeye uy Saray Yavrusu'nda Tamara'yla yaşadığı bir şey var. Tamara kim? Tamara şey değil mi ya? Korku filmindeki kız değil mi? Samara'ydı o. Ha tamam. Hello dergisine evini açan Tamara. Dergiye ismi koyacak 20, Hello şey, diye koyar mısınız ya? Şey ya. <gülüyor> dergi, dergi yapıyor. Ne koyacağız adına? <gülüyor> Hello. Formula, Formula, Formula 1'in e, patronu var ya. Beyaz saçlar. Aha, e, i̇nce bıyıklar. İnce gözlük. E, Bernie Eklekstone var ya. Eklekstone. <gülüyor> Onun kızıymış tamam, Tamara. Ha doğru. E e evinin kapılarını üç kurala aç. Şey herkese aç. Manken değil mi Tamara? Los Angeles'a taşındı. Tamam ya işler e yapıyoruz. Evet. Mükemmel bir gün olacak.